Bismillah. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu vesselam ala men la nebiye ba'de. Kardeşler tefsir dersinde 32. ayette kalmıştık. En son 31. ayetin tefsirini yapmıştık. 32. ayette buyuruyor ki Allahu Teala ve kâlellezine keferu <gülüyor> levlâ nüzile aleyhi'l-kur'ânu cümlete vâhidah kedâlike linthabite bihi fuâdik ve rattelnâhu tertîlâ. Küfre edenler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini inkar eden, kabul etmeyenler bu kabullerine engel olacak tarzda bir bahane daha beyan ediyorlar. Diyorlar ki bu Kur'an bir tek seferde topluca indirilmeli değil miydi? Biz onunla senin kalbini sabit kılmak, sebatkar kılmak için böyle yaptık ve onu tertiyle, makamla yavaş yavaş bir şekilde okuduk. Buyuruyor Allahu Teala cevap olarak. Biliyorsunuz bir ne, bizden önceki kitap ehlinin kitapları tek seferde inmişti. Yani Tevrat tek bir seferde inmişti, Topluca, İncil tek bir seferde inmişti, İbrahim Aleyhisselam'a verilen sayfalar ve diğer peygamberlere indirilen sayfalar tek seferde indirilmişti. Bu da insanlar arasında nesil nesil aktarıldığı için insanlar diyor ki ya bu Kur'an ne oluyor? de bir bir ayet iniyor, iki ay iniyor, bir sure iniyor, iki sure iniyor. Bu tek seferde inmel değil mi? Biz böyle duyduk. Böyle anlatıldı bize. Böyle olması gerekmez mi? Niye böyle parça parça iniyor? Diyorlar. Bu aslında sebebini öğrenmek için değil de duyduğumuz, bize anlatılan aksi bir durum var. Bu da bizim inanmamıza mani diye bahane duruyorlar aslında. Ancak onların bu bahanesine Allah Azze ve Celle diyor ki biz bu şekilde yaparak senin kalbini sebatkar kılıyoruz. Sana sebat veriyoruz, sana teşvik veriyoruz. Senin endişelerini, kaygılarını gideriyoruz. Ve tertil ile makamla böyle belirgin bir okuma tarzıyla sahipleriyoruz diyor. Arkasındaki ayette de velayetuneke bi meselin illaze nake bil hak ve ehsene tefsira. Ve onlar sana bir misal getirmeye görsünler. Biz de hakkı sana getiriyoruz ve daha güzel olan açıklamayı bununla sana ifade ediyoruz, getiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 23 senelik süre zarfında peyderpey, parça parça inilişinin birkaç tane hikmeti var. Birincisi, ayette de geldiği üzere Allahu Teala Resulünün kalbini pekiştiriyor, sebatkar kılıyor. Çünkü bu 23 senelik uzun süre içerisinde birçok eziyete gerek müşriklerden çoğunlukla müşriklerden gerekse bazen münafıklardan ve müslümanlardan bazı cahil müslümanlardan eziyet görüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bu eziyetler karşısında da bazen tereddüt ediyor kendisini suçluyor onların iman etmemelerinden dolayı kendisini helak edecek derecede bu işi kendisine sorun yapıyor bazen de vahyin kesilmesiyle Allah beni terk etti mi diye endişe duyuyor bunun gibi birçok endişeleri, kaygıları var. Allahu Teala da bu peyderpe indirmelerle şimdiye kadar birçok yer karşımıza çıktı. Bundan sonra çıkacaktır. Allah Azze ve Celle, Resulünün taşıdığı duygulara hitap ederek onu teşvik ediyor, onun üzülmemesi, kendisine düşenin tebliğ olduğunu beyan ediyor ve sen yoluna devam et. Sen tebliğini yap, vazifeni yerine getirmişsindir. Onların iman etmesi, etmemesi, sen sorun değilsin, sen onlardan vekil değilsin. Diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın yönüne devam etmesini telkin ediyor. Birçok ayeti de var bu. Kur'an'ın e, parça parça ilişkinin ikinci gerekçesi hikmeti. Allah meydan okuyor ve müşriklerin soru ve itirazlarına cevap veriyor. Hani diyor ya, bunun benzerini biz de getirebiliriz diyorlar. Hadi getirin diyor Allah. A. Hadi getirin, benzerini de ortaya koyun. Koyamadınız mı? Çok mu geldi? On sure getir. Ondan mı Bir sure getir. Meydan okuyor allah Teala. Zaman zaman. Peyder pey. Sonra da bazı iddialar getiriyorlar. Bazı sorular soruyorlar. Şöylemdir, böyledir Şöyle olmalı değil miydi? Böyle olması gerekmez miydi? Bu iddialara allah Teala cevap veriyor. Siz iddia ettiğiniz gibi değil. Böyle. Veya şu sorunuzun cevabı budur. Şeklinde Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de onların iddialarına itirazına cevap getiriyor. Kuran'ın parça parça indirilmesinin üçüncü hikmeti, Kuran'ı ezberlemeyi, anlamayı ve hayata tatbik etmeyi kolaylaştırmak için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i peyder pey indirmiştir. Sahabe de bunu zaten bu şekilde uygulamıştır. Bazı sahabiler inen Kuran'ı hemen ezberleyip hayata tatbik edemiyor. Beş ayet seçiyor kendine, onu ezberliyor, uygulamaya geçiyor. Sonra yeni beş ayet, Sonra yeni beş ayet. Bazıları on ayet yapıyor. Bazıları sure sure yapıyor. Ama herkes buna güç etiremiyor tabii haliyle. Bundan dolayı peyderpey, parça parça insanlar öğreniyorlar, ezberliyorlar ve tatbik ediyorlar. Hayatlarına tatbik ediyorlar, uyguluyorlar. Yani Kur'an yaşanan bir kitap oluyor. Resulullah sellem'in yaptığı gibi. Bunu kolaylaştırmak içindir. Kamera suresine geldiği gibi. Bir de dördüncü bir hikmeti var ki, o da olaylara ve durumlara uygun hareket etmeme, teşride, kanun koymada derece derece ilerleme, birden emir verme, birden kuralı koyma değil de insanların durumlarına uygun olarak onların kabul edeceği kıvamda ve merhalede Kur'an-ı Kerim iniyor. Mesela Kur'an-ı Kerim başlangıçta iman esaslarını getirmekte, şirki reddetmekteydi. Başlangıçta inen ayetlerin büyük çoğunluğu La ilahe illallah kavramı etrafında iniyordu. Yani insanlara ilah tektir, onun dışındakiler batıldır, taguttur, bundan uzak durun hükümleri genellikle indirilmekteydi. Bu yavaş yavaş yerleşmeye başlayınca ve bununla beraber Allah güzel ahlakam ediyor. Yalan söylemekten nehy ediyordu. Zina etmekten uzak tutmaya e, yönlendiriyordu. Aldatmaktan sakın duruyordu. Güzel ahlakı telkin ediyor. Emanete viayet etmek gibi güzel ahlakı teşvik ediyor, telkin ediyor. Kötülük ve hayaslılıktan uzak tutuyordu. Uzaklaşmayı emrediyordu. Devamında farzları emrediyor. Helal ve haramın kaidelerini açıklıyordu. Ayşe Validemizin bununla ilgili bu bir beyanı var. Diyor ki, insanlara ilk inen ayetler, zinayı terk edin. Olsaydı biz zinayı terk edemeyiz derlerdi. İçkiyi terk edin ayet inseydi ilk biz içkiyi terk edemeyiz derlerdi. Çünkü ondan önce inmesi gereken, kabullenmesi gereken hususlar var. Ondan sonra sırası gelince diğerlerimiz. Ama önce Allah'ın birliği, tekliği ve ilah oluşu, Rab oluşu ile ilgili ayetler. Sonra güzel ahlakı telkin eden, teşvik eden ayetler. Arkasından helal ve haramlar, farzlar. Son olarak da muamelat. Yani alışverişte dikkat edilmesi gereken şeyler. Nikahta dikkat edilmesi gereken haklar. Boşanmada riayet edilmesi gereken şeyler. Yeme içmede uyulması gereken kurallar. Giyinmede takıda dikkat edilmesi gereken hususlar. İlahir bununla ilgili muamenat olan kısımlar asılları Mekke'de inmiştir ama teferruatı ayrıntıları Medine'de inmiştir. Bir de alimlerimizin ifadesi şu Kur'an-ı Kerim her ayet, her bölüm, her cüz indiğinde bizzat vahiy meleği tarafından indirildiğinde sanki mesela Musa Aleyhisselam'a Tevrat indirilmiş gibi, İsa Aleyhisselam'a İncil indirilmiş gibi yeni bir kitap indirilmiş gibi geliyordu sürekli. Bu ise Resulullah Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerin üstünlüğünü ifade eden bir husus. Musa'ya Aleyhisselam'a vahiy meleği bir sefer kitap getirmiş İsa'ya aleyhisselama vahiy meleği bir sefer kitap getirmiştir ama Resulü Aleyhisselatü 23 sene boyunca peyder pey devamlı inmiştir. Sanki her sefer ona yeni kitap getiriyormuş gibi. Bu da Resulü Aleyhisselatü için en büyük derecedir diğer peygamberler üzerine. Yani insanların itiraz ettiği Kur'an tek seferde indirilmesi gerekmez miydi dedikleri şey. Yani parça parça indirilmesi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerin üzerindeki derecesinin de aynı zamanda ispatıdır. Ve alametlerindendir. Peygamberlik alametlerindendir. Çünkü her ne sordularsa allah Teala vahiylerinden cevap verdi. Hangi usta takıldılarsa, kafalarında gönüllerine sorun oluşmuşsa bu sorunu çözecek ayetlerinde bu da nübüvvet alametlerindendir. Özellikle Bakara Suresinde münafıklardan veya Müslümanlardan veya ehli kitaptan kaynaklı sorular çok dile getirir allah Teala. يَسْأَلُونَكَ yes diye gelir ayetler. el اَنِ mesela. Sana ganimet ve Allah'ından sorarlar. يَسْأَلُونَكَ اَنِ الْمَحِيد Sana hayır hakkında sorarlar. يَسْأَلُونَ مَا ذَا يُنْفِقُون Sana neyi infak edeceğine sorarlar. Gibi birçok ayet vardır. Sorarlar, Allah-u Teala da onun cevabı olarak ayet indirir. Bu da nübüvvetin, peygamberlin alameti, göstergesi ispatıdır. Bu iddiadan sonra cehenneme girecek olanların bir halini beyan ediyor Allah Teala. Ellezine yuhasaruna ala wujuhihim ila cehenneme olacak Yüzlerinin üzerinde cehenneme haş olup sürüklenenler var ya işte onlar mekan olarak daha şerlidir ve yol olarak daha sapıktırlar. Bunun benzerini İsra suresi 97. ayette de görmüştük. Orada da Allahü Teala ve nahşuruhum yevmenek yâmet ala vujuhim um yevvebukme vusumma Kıyamet günü biz onları yüzlerinin üzerinde kör, dilse sar olarak haşleder topları süreriz. Allah insanların cehenneme girdirileceklerini ayak üstü değil yüz üstü haşlıyor. Yüzüstü sürüyor cehenneme. Sahabeden birisi enes bin Malik Radenalt'tan gelen bir hadiste diyor ki Ey Allah'ın Resulü kıyamet günü kafir Yüzünün üzerinde mi haşredilecek Yüzünün üzerinde mi toparlanacak Toplanacak mahşer sahasına Yani nasıl olur diye anlamaya çalışıyor ayak üstü, Bir yerden bir yere gidiş adım atmak Vesilesi oluyor Kıyamet günü orada nasıl olacak Yüzün üzerinde yani kafası yerde Yüzü yerde ayakları havada Bizim tabirimizi amda katmış bir şekilde Nasıl olacak bu diye soruyor şaşırıyor Aleyhisselatü cevabı çok muanede. Çok açık. Diyor ki, yeryüzünü onu ayaklarının üzerinde yürüten, kıyamasını yüzün üzerinde yürütür. Yüzünün üzerinde yürütür. Yürütür mü? Yürütür. Evet. yürütür o her şeye muktedir çünkü. Orada Allah'a alem bu benim zannım, Allah olem, onların yüzünü yere getirerek, onları rezil etme var. Onları değersizliğini ispat etme, ortaya koymalar. Diğer insanlara karşı, bunlar rezil rüsva insanlardır. Bunlar ayakta durmayı bile hak edecek derecede değerde değillerin ispatı var Allahu var. Ve kitabe ve Haruna bi <tık> <tık> Bu ayetten itibaren kaç ayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve imanı reddeden insanlara önceki gönderilen peygamberler ve helak edilen kavimler hakkında bilgi verilerek onlar gibi olursanız sonunuz onlara döner. karşınız onlar gibi olur diye ikaz var. Yemin olsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık, yardımcı yaptık. Kitabı verdik dediği nedir? Musa Aleyhisselam'a? Tevrat'tır. Tevrat'ı verdik ve Harun İslam'da ne yaptı ona? Bir verdi, yardımcı, vezir yaptı. Ve dedik ki o ikisine, Harun'a ve Musa'ya dedik ki ayetlerimi yalanlayan kavme gidin. Akabinde de onların iman etmemesi bile onları biz yerle bir ettik. İsrail olan, hakimi olan, firavun ve ahalisi Kıpti topluluğu biz yerle bir ettik. Helak ettik. Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam önce İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmedi. Kime gönderildi? Kıptilere. Kıptilere. Firavun'a ve onun ahaliye soran Kıbbi'lere, yani İsrail oğullarının hakim olan, efendisi olan topluluğa gönderin. Ancak bunlar bu iman davetini reddettiler de Allah Azze ve Celle'nin onları ne yaptı? İfadesiyle onları yerle bir etti. Helak etti. Yerle bir etmekten kasıt nedir? Adlarını, sanlarını, neslilerini kesti. Verir'in ve esameleri kalmadı. O dönemde. Nasıl yaptı bunu? Su bu yaptı. Azerbaycan'da. Burada şöyle bir soru var. Allahu Teala mübesset verdiği zaman Musa'ya Firavuna ve ailesine git demişti. Burada da diyor ki: "Musa'ya ve Haruna biz ikiniz gidin." dedik diyor. Bu bir çelişkidir, tenakuzdur diye bazıların aklına gelmiş soru olarak. Yarın öbür gün bizimle karşımıza çıkabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Musa Aleyhisselam'a ilk bir saat verildiği zaman, Musa Aleyhisselam tekti, hanımıyla beraber dönüyoruz Semut kavminin yaşadığı topraklarına. Hatırladınız mı? Evet. Yoldayken, Tur dağının tepesindeyken ona vahiy geldi. Ve o vahiyin içerisinde de sen Firavun'a git diyordu Allah-u Teala. اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ Sen Firavun'a git çünkü o çok azdı diyordu allah Teala. Bu ayetin devamında da, bir kısım konuşmadan sonra Musa aleyhisselam ondan Harun aleyhisselamın kendisine yardımcı yapmasını istedi. Sonra da Harun'la karşılaşmaları, bu risalet tebliğiyle ilgili kısma hiç girmeden Allahu Teala direkt Musa ile Harun Ferah'ın karşısına çıkardı. Kapısından dikiliyorlardı. İşte bu süreçte muhtemeldir ki Musa aleyhisselam Harun'un yanına, ailesinin yanına döndü. Terk etti ailesinin yanına. Harun'a peygamberlik görevini tebliğ etti. O esnada Allahu Teala ikiniz gidin Firaun'un ve ahalisine dinimi tebliğ edin diye kiz bir emir ver. Muhtemeldir. Allahu ne? Dolayısıyla takılacak efendim veya bir tenakuz oluştu bir durum söz konusu değil onda söylemiş olurum. Bunun dışında Kıtmir topluğu Firaun ve ahalisinin dışında ve Kav ve Nuh illa makede bu rüssüle egrak Nahum ve Cael Nahum lina ve atedna liz zalimin azaban elima diyerek devam ediyor. Önceki geçen kavimleri hatırlatmaya Allahu Teala. Nuh kavmini de rasulleri yalanladıkları zaman boğduk ve onları insanlar için bir numune yaptık, bir örnek yaptık. Ve biz zalimler için elem verici bir azap hazırlamışızdır. Nuh kavminin sonunu biliyorsunuz. Onlar tufan dediğimiz su baskınıyla helak edildiler. Yer yüzünü Allahu Teala suyla doldurdu. Onlar da o suda boğularak yok oldular. Ve Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'la beraber iman edenleri bir geminin içerisinde ki yeryüzündeki ilk gemidir diyorlar ona. Bir gemini kurtardı. Burada dikkat çekilen bir nokta var. Onlar Rasulleri yalanladığı zaman biz onları boğduk. Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği topluma tek Nuh gönderilmişti. Başka Rasul gönderilmemişti. Ama onlar Nuh'u yalanlamakla tüm Rasulleri yalanlamış gibi bir muamele görüyorlar. Değil mi? Rasulleri yalanladıkları zaman. Öyledir. Bir tek Rasulü yalanlayan, bütün Rasulleri yalanlamış gibidir. Çünkü Rasullerin hepsinin daveti ortaktır. Aynı şeyi getirmiştir. Bir olan Allah'a ibadet ama hiçbir şeye ortak koşmama hükmünü getirmişlerdir. Dolayısıyla herhangi bir Rasulü inkar eden, reddeden kimse, bütün Rasulleri inkar etmiştir. Mesela biz Yahudiyiz insanlar İsa Aleyhisselam'ı ve ondan sonra gelen Muhammed Sallallahu Aleyhi sellemi reddettiler. Yalanladılar. Tüm Rasulleri yalanlamış konumladılar. Musa'yı da yalanladılar. Bizden önceki ehli kitap olan İsa Aleyhisselam'ın gönderildiği İsrailoğullarından ona iman edenler sadece kimi yalanladılar şu an? Rasul olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı yalanladılar. Onlar İsa dahil 124.000 peygamberin tamamını yananlamış konudundadır. Çünkü İsa Aleyhisselam benden sonra gelecek ve adı Muhammed olan kimse diye onlardan ahit almıştı. Ona iman edin, onun getirdiklerine teslim olun diye ahit almıştı. Ve Muhammed Aleyhisselatü önceki tüm Resuller bu ahit almışlardı. Dolayısıyla her kim bir Rasul'ün tasdik ettiği, onayladığı veya müjdesini verdiği, tabi olmasını vasiyet ettiği bir Rasul'ü yalanlarsa, başta kendi Peygamberi Rasul olmak üzere tüm Rasulleri yalanlamış konumdadır. Bundan dolayı, sadece Nuh'u yalanlayan o kavim, bütün Rasulleri yalanlamış kafir kimselerdir, ayette geldiği gibi. Bakara Suresinde de, Alimran Suresinde de var benzer lafızlar. Bizlere Allahu Teala diyor ki, Kulü amentna billahi. Şöyle söyleyin. Allah'a iman ettik. Kulü amentna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim e. ve İsmaila e. ve ve Yaqub el ve el-Esbat. Deyin ki Allah'a iman ettik. Bize indirilene iman ettik. Ne de bilindirlen? Kur'an-ı Bizden önce indirilenlere İbrahim'e, İsmaila, İshak'a, Yaqub'a, Furrana indirilene iman ettik. Gene devam ediyor. Ve ma'ûtiye Musa ve İsa. Musa'ya verilen iman ettik deyin. İsa'ya verilen iman ettik deyin. Ve ma'ûtiye nebîyün min rabbihim. Ve diğer nebilere rablerinin indirilene, verilene iman ettik deyin diyor Allah Teala. Devamlıyor. la nüferriqu beyne ahadin minhum. Onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Onların arasında ayırmayız diye. Yani ümmet ümmeti Muhammed Kur'an'a iman ettiği gibi, Kur'an'dan önce indirilmiş olan tüm kitaplara iman ettikler. Ama insanların elindeki tahrif edilmişlere değil, Allah'ın indirdiğine iman ettikleriz. Ve hiçbir Peygamber Resulü fark yapmayız, ayrım yapmayız. Yani biz İbrahim'e iman ederiz de, Tevrat'ın indirildiği Musa'yı reddederiz diyemeyiz. Veya Nuh'a iman etmeyiz, Şiş'te iman etmeyiz diyemeyiz. Hayır. Biz bütün Resullere iman etmekle mükellefiz. Aksi takdirde herhangi birisini reddettiğimizde diğer yalanlayanların, peygamberleri yalanlayanların düştüğü durma düşer. Tüm hepsini yalanlamış olur. Bu yüzden biz, bizim peygamberimiz başta olmak üzere tüm Resullere iman eder. İsmi bildirilenlere ismen, ismi bildirmeyenlere de icma genel olarak iman eder, teslim olur ve onlar için salat ve selamı kurar. Devamındaki ayette de, ve Ad ve semude ve ashaben rass ve gurûnen beyne zâlike kethîrâ. Ad kavmi de, semud kavmi de, ras ashab Ras rass, de ve onların arasındaki birçok kavimler de, birçok nesiller de. Ve kulleyum darabna lehul emthâl ve kulleyum tebberna tetbîrâ. Onların her birisine biz misaller verdik ki uyarasınlar diye ve her birisine kırık geçirdik. Ad kavmi biliyorsunuz. Hud aleyhisselam'ın gönderildi topluk. Semud kavmi, Salih aleyhisselam'ın gönderildi topluk. Bir de Ashab-ı Ras var bu ayet içerisinde. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçiyor bu. Ashab-ı Ras. Ras demek içi taşlarla örülmemiş kuyu demek. Duvarları toprak olan örülmemiş kuyu demek aslında. Bu Ashab-ı Ras'ın kim olduğu, hangi işten dolayı bu şekilde bir vasıfla vasıflandıkları hakkında Tefsirlerde oldukça fazla görüş var. Ama beni mutmain eden, genelde öne çıkan, ehlisinin arasında genelde öne çıkan husus şu, Yasin suresinde bir topluluk var biliyorsunuz. Allah bir topluluğa iki nebi gönderiyor, elçi gönderiyor. Sonra üçüncülerle onları kuvvetlendiriyor. Ondan sonra şehrin uzak bir köşesinden bir adam geliyor. Diyor ki ey kavmi Allah'ın rasullerine iman edin. Onlar ücret istemiyor. Nebilerin peygamberlerinin dışından bir salih zat geliyor. Çıkıyor geliyor. Bunlara iman edin. Bunlar Allah'ın elçileridir diyor. İsmi Habibi Neccar diye geliyor. Kur'an'da ve sünnet ismi yok ama genelde böyle bir dilden dile aktarılmış isim var. Nesilden nesile. Habibi Neccar'ı bu insanları gönderilen, 3 peygamberin gönderildiği ve arkasında Habibi Neccar'ı insanlara bu hususu üzerine o topluluk Habibi Neccar'ı öldürüyor. Hatta ayetlerin devamı, sayfanın sonunda da keşke kavmin bilseydi diyor. Allah-u Teala onu öldürülünce cennet alıyor ve keşke kavmin bilseydi bu işten, haberdar olsaydı diye temenni ediyor. Habibi Necar ismindeki kişi. Antakya'da bu olayın vuku bulduğu bir yer varmış. Orada bu ziyaret noktalarından biri serinde. Bu Habibi Necar ismiyle bildirilen bu salih kimseyi bu insanlar o kuyuya atmışlar. Üstünü toprakla atmışlar taş da toprakla örtmüşler. Ondan dolayı bu halkı Allahu Teala Asavras diye beyan ediyor. Yani kuyu halkı. Allah'a davet edeni kuyuya gömen halk diye ifade ediyor. Asavras. Yasin Süresinde kısası var o olayın. Oradaki halktır diyor. Önde gelen ilim ehli Allahu alem. Bunlar gibi imana davet edilip de bu iman davetini reddeden Reddederken de çeşitli misaller getiren kimseler Allahu Teala karşılığı misaller getirerek onları uyarmış ve her birini bu uyarıdan sonra <gülüyor> iman etmedikleri için kırıp geçirmiştir. Kimisinin şu şekilde kimisini bu şekilde ama farklı farklı yöntemlerle Allah onların cezalarını toptan vermiştir. Bu met dışında bu ümmet çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle rahmete mazhar olmuş bir ümmet olduğu için işte günahlar daha aşsa da toptan helak yok. Ve le kat et te alen ganiyet elti olsun ki onlar yani Mekke müşrikleri bela yağmuruna musibet yağmuna tutulan bu ahalilere uğradılar onlar görmezler miydi bilakis onlar yeniden dirilişi ummazlar Bu bahsi geçen helak edilen toplumların bulunduğu noktalar nokta nokta biliniyor. O mümkün arasında. İşte şu falanca yer, filanca ahalinin helak edildiği yer, filanca yer, filanca ahalinin helak edildiği yerler diye. Onlar buralara uğruyorlar. Uğradıkları yerde de onların isminden bahsediyorlar. Allahu Teala da burada ona işaret ediyor. Onlar bu bela yağmuruna uğrayan toplumların bulunduğu mekanlara uğradılar. Yani biliyorlar bu bahsi geçen toplumlar yaşadı. Helak edildi, ceza gördüler. Dolayısıyla biz de onların durumuna düşebiliriz diye kopmalar lazımken kopmuyorlar diyor allah Teala. Görmezler mi bu hali? Bundan ibret almazlar mı? Diye de onları kınıyor. Mesela Hicr suresi 79. ayette 76 da var, 79'u da var. Ve inne hâlebi sebilin mukîm buyuruyor allah Teala. Yani Şam'a giden iştek bir yol üzerindedir şirmiş balçıkla helak edilen Medyen halisinin bulunduğu yer. 79. ayette de "Fentagam naaminhum ve innehum alebi imamim Onlardan biz intikam aldık. Muhakkak ki onlar apaçık bir yol üzerindeydiler. kalminin helak edildiği yerde Medyen halkının helak edildiği yerde bir ticaret kervanının üzerinden geçtiği iştek bir yol üzerindedir." diyor. Sağfas suresi 137-138. ayetlerde de benzer ifadeler var. Orada da buyuruyor ki teala, ve u Teala, وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبَح۪ينَ وَبِلْ لَيْلَ فَلَا تَعْغِلُونَ Muhakkak ki sizler, o Lut kavminin helak edildiği yerlere uğruyordunuz sabah akşam, akletmez misiniz aklınızı, kullanmaz mısınız buyuruyor. Helak edilen toplumların bulunduğu yerler şu an bilindiği gibi, şu an gerçi ibret alınacak yerler değil de, ziyaret edilecek, para kazanılacak alanlar olarak kullanılıyor. Ama ibret alınması gereken, acaba onların başına gelen musibet, bela ve gördükleri karşılıklar bize de uğrar mı? Bize de verilir mi diye endişe edilmesi, ders alınması gereken noktalar aslında aralar. Neuzumillah. Arkeologlar şimdi hali hazırda bunun üzerine çalışıyor biliyorsunuz. Hangi toplum nerede helak edilmiş, yani ne kadar süre geçmiş bunun üzerinden, işte nasıl helak edilmişler bunun üzerine çalışıyorlar büyük yo yoğunlukla. Böyle bir yerin Orada konaklamayın, konaklamayalım diyor. Onların başına gelen bizim başımıza gelir endişesiyle o helak eden topluluğun diye de konaklamıyor, orası geçiliyor hızlı bir şekilde ileride konaklıyorlar. 41. ayet ve izara abke inyattaq du neki illahuzven aha denledi Seni onlar gördükleri zaman alaya alırlar da Allah'ın Rasul olarak gönderdiği bu mudur derlerdi. Mekke müşriklerinden olanlar. Aleyhisselatü Vesselam'la dalga geçiyorlar. Onu alaya alıyorlar. Allah bula bula bunu bulmuş diyorlar. Allah bir yetinme mi görevlenmiş? Başka kimseyi bulamamış mı diyorlar. Ya şu iki tane şehir var. O şehrin liderleri, büyükleri var. Onlardan birisi peygamber olarak görevlendirilmeli değil miydi diyorlar. Alay alıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Halbuki onlar da buna şahitler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Güzel ahlakın tamamını kendisine toplamış. Örnek bir numune bir şahıs. Kendileri de bunu biliyorlar, dile getiriyorlar. En değerli eşyalarına ona imanet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların arasından kaçıp giderken o emanetleri onlara teslim edecek bir vekil bırakmış. Kendisine kaçıyor, Ömer sahiplerinden kaçıyor. Artık. O emanetleri sabah kalktığın zaman şunlara şunlara yerine ulaştır diyerek damadı olacak. Ali radiyallahu anh'ı yerine bırakmıştı. Vekil olarak. Bu kadar güzel ahlaklı, Örnek, önler bir şahıs. Akıllı, basiretli, iffetli, cesaretli, erdem sayılan her türlü huya sahip bir kimse. Böyle bir şahsa peygamberliği yakıştıramıyorlar da lider olarak herhangi bir süsü var aralarında, Bu vasıflara ait olmayan. Ona gelmeliydi. Ona verilmeli diyerek akıl yürütüyorlar. Halbuki Allah Risale-i vereceğine daha iyidir. Allah fessaleti verirken insanlara danışmamıştı kime verelim? Kimden kabul edersiniz diye sormamıştı kimseye. Çünkü kimin layık olduğunu, kimin ehil olduğunu en iyi Olabilir. Bunlar haddi aşmalardır. Bunlar ayak diremelerdir. Bunlar bahanelerdir. Bunlar ben iman etmiyorum. Ben küfür içerisindeyim. Ben kâfirim diyememenin bahanelerdir sadece. İnn kade le yuzilluna an anihetina lev la ensaberna aleha ve saufe yaalemun hina Burada da neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ilahlarından ayırt edeceğini, onlar da bu usta sebat ettiğini beyan ediyorlar ve allah Teala bunu onların diliyle aktarıyor. Diyorlar ki neredeyse üzerine sabretmeseydik bizi ilahlarımızdan bu adam alıklayacak. Saptıracaktı. O ilahlarımıza ibadetten, onlara boyun bükmekten, onlara kulluk etmekten, onların temeninde bulmaktan biz saptıracaktı neredeyse. Ama sabrettik. Sabırlı davrandık da Allah'tan. Sabırlı davrandık da bu adamın saptırmalarına kalmadık. Yolumuzdan ayrılmadık diyor. Azabı gördükleri zaman yolca kim sapıkmış daha iyi görecekler diyor Allah'a. O zaman görecekler, bilecekler bunu diyor Hani onlar diyorlar ya sabretmeseydik bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Ama sabrettik de bu sapıktan kurtulduk Allah da cevap veriyor. Onların başına gelecek azabı gördükleri zaman kim sapmış, kim sapmamış o ortaya çıkacak, bunu bilecek Halbuki böyle dalalet üzere, batıl üzere, küfür, isyan üzere olmaması durumunda sabır nedir? Üstün bir iştir. Değerli bir iştir. Teşvik edilmiştir. İnnallâhü meâ sabirin demişler de mesela allah Teala. Allah sabredenlerle beraberdir. Ama küfre, batıla sabredenlerle değil, Batıldan gelen eziyetlere sabır, hak üzere, sebat üzere sabredenlerine beraberdir. Zümer Suresi'nde bir ayet var, çok değerli bir ayettir. İnnemâ yufef ve sâbirûne ecrahum binâ il hesâb diyor allah Teala. Yani ancak ve ancak sabredenlere ecileri hesapsız verilecek. Ama hangi sabredenlere? Batıl yahlâna itaat üzere sabredenlere değil tabii ki. Bir ilah üzere sabreden, bir ilaha ibadet üzere sabreden devamlı olanlara hesapsız verilecektir ecirleri diyor allah Teala. Hesapsız belli bir miktar, ölçü sınır olmaksızın. Allah kullarına yapsın. Azze ve Cennet. Era'eyte menitteheze hevahu hevâhu efe'en tetekûn aleyhi ve kîlâ. Hevasını ilahı edinen kimseyi gördün mü ve sen ona vekil mi olacaksın? Hevasını ilahı edinen, tapındığı varlık edineni gördün mü? Soruyorum şimdi sizlere. Hevasını ilah edinip ona secde eden kimse var mıdır? Hevasına kurban adayan, bir şeyler sunan var mıdır? Hevasının karşısında tazimde bulunan, saygı duruşunda bulunan var mıdır? Nasıl o zaman heva ilah edinen? Nedir heva? Nefis, nefsini arzuların. Yani nefsini, kendi nefsini, arzularını ilah edinernin. Allahu Teala birkaç ayette bahsediyor buna. Kimdir bu hevasını, nefsini, arzularını ilah edinen kimse? i̇bn Abbas radiyallahu anh'ıma diyor ki, müfessirlerin şahının beyanıyla konuya girelim. Cahiliyede bir insan bir taş bulurdu. O taş hoşuna giderdi, ona tapınırdı. Sonra başka bir zaman daha güzel bir taş bulurdu. Daha böyle cafcaflı, parlak, renkli, güzel, göz alıcı bir taş bulurdu. İlkini terk ederdi, Sonra sefer ikincisine tapınmaya başladı. Bu ayetin tefsiri. Yani nefsi neyi hoş görürse onu ilah, ed ilah ediniyor. Neyi severse, neyi değerli görürse kendince ona ilah ediniyor. Şimdi günümüzde taşa tapınan var mı? Olmaz olur Kim yok diyor. Taşa tapınan olmaz mı şey, ya? Bu daha heykellerine <gülüyor> tapınanlar, ata heykellerine tapınanlar, filanca e, mark heykellerine tapınanlar, lehmli işte. heykellerine tapınanlar taşa tapınmıyor mu? Ha bunu tunçtan yapmış, demirden yapmış, altında yapmış, değeri yok. Aynı şey. Aynı şey. Taşa tapınıyor. Sadece taşa tapınmak da değil. Bugün canım neyi istedi? neyi güzel gördüm ya? Araştırdım, soruşturdum. Derinlemesine daldım ki ben bir kadına tapmayı hoş gördüm. Kadına tapıyorum. Taptım sana diyenler yok mu bu ülkede? Var, Başka var. bir dille konuşmuyorlar Bizim dilimize konuşuyorlar. Allah tapar gibi sana taptım diyen insanlar yok mu? Var. Bunu demek sizin tapınanlar yok mu? O ne derse onu yapıyor. Onun ağzından çıkanı kanun kabul ediyor. Onun razı olacağı işleri yapıyor. Onun kızacağı Efendim gazaba gireceği şeyleri terk ediyor. Değil mi? İşte tapınmaktır. Tapınma, ilah edilme itaattir. Kime itaat ediyorsan ona tapınıyorsun. Kime itaat ediyorsan, kime teslim oluyorsan, kimin çizdiği yoldan gidiyorsan ona itaat ediyorsun. Demektir. Bu itaat edilmesi gereken yolu Allah'ın yolu olarak birisi seninle çizmişse Allah'a itaat ediyorsun. Allah'a tapınıyorsun. Allah'ın dışından birisi bir kural koymuşsa Cengiz Han mesela Moğollara bir yol çizdi. Dedi ki şu kitaptaki kanunlara uyacaksınız. O kitaptaki kanunları uygulayanlar Cengiz Han'a tapdılar. Müslümanım diyen Libya lideri Kaddafi bir yeşil kitap yazdı. Kur'an-ı Kerim'den alıntı ama Kur'an'la birebir uyumlu değil. Ona uyanlar Kaddafi'ye tapmış. Bunun gibi Marksistler Marksist'in koyduğu kurallara itaat ettiler. Marks'a tapdılar. Leninistler Lenin'in koyduğu kurallara itaat ettiler. Lenin'e tapdılar. Stalinistler Stalin'in koyduğu kurallara uydu. Stalin'e tapdılar. Kimi itaat ediyorsan onu ilah ediniyorsun. Hevan, arzun kimi seçiyor, kimi beğeniyor, ona itaat ediyorsan ona e, uyuyorsan onu ilah edinmişsin. Bu ayetin tefsiri budur. Bazen bu çocuk olur, günden güne değişebilir. Bazen eş olur, bazen başka bir şey olur. Kimin çizdiği kurallara uyuyorsan ona ilah ediniyorsun demektir. Yani nefsinin arzuladığı, beğendiğin, hoş gördüğünü değil, yaratanın, ilah olanın çizdiği sınırlara uymak onu ilah edinmek gerekir. Ona itaat etmek gerekir. İşte bir de ilaha ibadet edenler bir tek ilaha ilah edilenlerle onun dışındaki ilah edilenler arasındaki fark budur. Müslümanın hayatında Allah'ın koyduğu çizdiği sınırlardır. İtaat edilmesi, uyulması, takip edilmesi gereken yol. Buna itaat eden, uyan Allah'a ilah olarak ibadet ediyor demektir. Bunun dışında birileri varsa o Allah'tan başkasına ibadet ediyor. Buna ilah ediliyor demektir. Hevası ilah edilmiş demektir. Çünkü hevası kim istiyorsa ama ilah ediliyor. Allah Azze ve Celle bu kınadığı eleştirdiği ve inançtan reddettiği kimselerin yoluna bizleri uydurmasın. Bizleri kendisinden yolunda hakkınca giden, onu ilah kabul eden, sadece onu ilah edinip, onun istediği bir hayat yaşamaya gayret eden müvahid yapsın Azze ve Celle. Hakkı hak olarak göstersin, hakka itibariyle bizleri rızıklandırsın, batılı vası göstersin ve batılan içtiharıyla bizleri rızıklandırsın Azze ve Celle. Ağol kabile, haza ve saçarullah ve اشهد ان لا اله الا الله الصوف وتلتوب بليك اخر ودعوان عن الحمل لله رب العالمين